Donuyorum Hacivat Ben de öyle kara gözüm havalar berbat Dizlerime de öyle bir üşütme geldi Sorma efendim sorma Bana titreme geldi Artık vakit tamam sobalar kurulmalı Bizden geçti o fasıl. Bizim ev klimalı. Ya Hacı Yuvat klimayla ev mi ısınır? Neden ısınmasın? Çevirdin mi düğmeyi? İçin bile erir. Yok efendim yok. Hiç tadını verir mi odun sobasının? Söyle bakalım. Kaç akçe biri odun torbasının? Vallahi kombiden ucuz onu bilirim. Sen de bilmiyorsun. Öylesine söylersin. Hem oduna ne kadar para vereceksin? Git dağdan kes. Bu devirde dağdan odun keseceksin ya. Vallahi pes. Niye zoruna mı gitti beyefendi odun kesmek? Sen bayağı cahil ...kalmışsın bu konuda demek. Hangi konuda cahil kalmışım? Devlet izin verir mi akıllım? Doğru vermez. Parayla al sende ne olacak? Parası tamam da... ...bir de eve is bırakacak. Her şeyde biraz zahmet vardır tabi. Vallahi hanım istemez bunu. Biz ona tabi. Sen hiç közde padres pişirdin mi? Halıya kül dökülünce karı daya yedin mi? Ben ne diyorum Sen ne diyorsun? ...kombi diyorum, daha ne kurcalıyorsun? Bak odun sobasını yakıp şöyle yanına uzan. Sen de daha kendini ayıp oslusan. Asabımı bozuyorsun, ne kütük adamsın. Bu devirde odun sobası mı kaldı sanırsın? İki odun at, yansın sabaha kadar gürül gürül. Sen git zam iste, verir belki müdür. Parayla alakası yok bu yalnız zevk kişi. Gözünden tanırım ben ay yaş ile ermişi. Sen bilirsin benden sana demesi. Söz yap sen. Güzel olur yemesi. Bir gün seni de çağırayım da gel gör. 50 metre ip alayım da bir de başına çorap ör. Efendim programımız burada bitti. Yazan Murat Tarık, seslendirenler Serkan Öztürk ve Savaş Bayındır. <gülüyor> Teknik yönetmen Kadir Çiftçi. Gürültüye ama stüdyodayız pardon pardon <gülüyor> <gülüyor>